O Affa Uğrayanlar 2. Bölüm Hayatta aldığımız darbelerin en acısı şiddetlisi, elbette sevdiklerimizden gelendir. İki cihan sultanı sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi de İslam davasında en çok incitenler akrabaları oldu. Onlardan bir tanesi amcası Ebu Leheb'ti. Ebu Leheb iki oğlunu Efendimiz Aleyhisselam'ın iki kızıyla nişanladı. Leheb suresi inince Ebu Leheb, Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem incitmek, aşağılamak, küçük düşürmek için yanında gelin olarak bulunan iki kızını kovdu. Bugünkü gibi değildi. Mekke o dönemde cahil, laf anlamaz, söz dinlemez, edep bilmez, cahil bir toplumdu. Erkek hangi günahı işlerse işlesin, Mekke'nin o zamanki sisteminde tertemizdi. Kadın suçsuz da olsa suçluydu ve en küçük bir durumda dahi ayıplı ilan edilirdi. Tüm bunların farkında olan Ebu Leheb, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki kızı Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü babasının evine gönderdi. Rukiye annemiz, Büyük suçlu ve günahkar ilan edildi. İki kızcağız da ağlaya ağlaya dert sahibi oldu. Hz. Rukiye, nişanı bozulup da eve gönderildiği için hastalandı. Daha sonra evlendiği Hz. Osman radıyallahu anh ile uzun yıllar yaşayamadı. Genç yaşında, 25 yaşını bulamadan göçüp gitti. Utbe ve küçük kardeşi Muattip, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yine en çok inciten akrabaları arasında yerini aldı. İki kardeşti bunlar. Diğer kardeşleri Uteyb'e öldükten sonra yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i incitmeye devam ettiler. Yıllar sonra Mekke fethedilince bu iki kardeş amcaları Hazreti Abbas'ın evine sığındı. Çünkü babaları ve anneleri Ümmü Cemil, Efendimiz'in canını çok yakmıştı ve bu iki kardeş canlarına bir zarar gelecek korkusuyla Mekke fethedildiğinde kaçıp oraya saklanmışlardı. Hatırlarsanız melekler gelmişti de. ''Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem istiyorsan seni incitenleri helak edelim. Emret şu dağları birbirine kavuşturalım. Mekke'de bir canlı kalmasın. Sen iste.'' dudaklarından dökülsün bu talep, dağları yürütelim Allah'ın izniyle demişlerdi ya, o zamanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Hayır, ben azap için, beddua için gelmedim. Alemlere rahmet olsun diye gönderildim. Belki bunların soylarından İslam'a hizmet edecekler gelir. Mekke'nin fethinden sonra, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas'a amca oğulları Utbe ve Muaddebi sordu. "Kardeşinin oğulları nerede?" diye. Abbas, "Senin korkundan saklanıyorlar köşe bucak." dedi. "Niçin korkuyorlar?" dedi ki, "Ey Allah'ın Resulü. Bilmez misin ki onların ailesi seni çok incitti. Müslümanlara çok zarar verdi. Senin kızını kovdular, seni ve kızını üzdüler." Ee, şimdi can korkusu taşıyorlar. Allah'ın Resulü karşılık olarak, ''Sen onların yerini biliyorsan söyle amca.'' dedi. ''Onlara söz veriyorum, güvence veriyorum. Başlarına bir şey gelmeyecek. Getir onları. İkisinin elinden tutarak Kabe'ye gitmek istiyorum.'' Bu sözleri duyan Abbas'ın gözleri yaşardı. Hemen Ebu Leheb'in çocuklarını aldı, oraya getirdi. İki kardeş başları önlerine düşmüş, suçlarını itiraf eden bir ifadeyle Efendimiz'in Hacun kabristanı yakınındaki çadırına geldiler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırdığında Abbas'ın yanındaki iki kişiyi görünce yıllar öncesi geldi aklına. Hz. Hatice ile geçirdiği günler anımsandı. Kızı kovulup da evine geldiğinde ne kadar üzülmüştü. Ne kadar gözyaşı dökmüştü. Bir ara Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek gözleri Hazreti Hatice'nin kabrine bakarak daldı. Sanki dün kızımızı evinden kovanlar bugün Müslüman olmak için senin evine geliyorlar der gibiydi. Ve utbe ile muattibin elinden tutarak onları Kabe'ye götürdü. Allah'ım bunlar benim ehli beytimdendir. Bunlar benim akrabalarımdandır. ''Bunlar benim yakınlarımdır. Ya Rabbi, amcamın çocuklarıyla geldim. Bunları bağışla Ya Rabbi.'' diye dua etti. Ve Ebu Leheb'in oğulları bu güzel dua ile Müslüman olacaklardı. Yine Tebük seferine çıkıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Medine dönemindeki Belki de en önemli olaylardan biri Tebük'te yaşandı yani Tebük seferinde. Medine'ye yüzlerce kilometre mesafedeki o Tebük tarafına doğru yürüyen Allah Resulü'nün ordusunu çok zorlu bir yolculuk bekliyordu. Zaten o yolculuğa katılanlara Zorluk Ordusu adı verildi sonra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zorluk Ordusu'nu donatana cennet vardır buyurmuştu. Evet, Tebük öyle bir savaştı ki birçok sahabi bütün malını, yoğunu oraya getirmişti. Ve çöl sıcağının en sıcak olduğu zaman Ağustos'un ortasına denk gelmişti. Medine ve çöl etrafı yakıyordu. Ürünlerin henüz hasat mevsimi gelmemişti. Bu yüzden hepsi dallarında henüz çiğ halde. Her tarafta fakirlik diz boyu. İşte bu zor şartlar altında Tebük Seferi'ne iştirak etmek, o zorluk ordusunu donatmak herkese nasip olmayabilir ve her nefis bu zorlu yolculuğu kaldıramayabilirdi. Ama seferinde yapılması lazımdı. Sefer hazırlıkları sürerken Medineli münafıklar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şimdiye kadar Mekkeli çapulcularla savaştı. Karşısına güçlü bir ordu çıkmadı. Eee tebükte halleri ne olacak hepimiz bekleyip göreceğiz. Binlerce yıllık bir medeniyetle savaşmaya gittiler. Heh, oradan bir tanesi sağ bile çıkamaz diye gülüyorlar eğleniyorlar kendi aralarında konuşuyorlar. İşte müşriklerin kopardığı bu yaygara ve yaptıkları bu fitne bazı Müslümanların yüreğine korku saldı. Bazıları cesaret ve basiretlerini yitirdiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'den çıkmadan geliyorlar, ''Ey Allah'ın Resulü, başım öyle ağrıyor ki, hastayım, şöyle bir sıkıntım var, ayağımda sancı var, gidecek durumda değilim.'' gibi bahaneler söylüyorlar, seferden ayrı kalmaya çalışıyorlardı. Efendimiz, karşısına bu şekilde gelenlerin yüzüne bakıyor, acı bir nefretle tamam sen gelme diyordu. Karşısındakini de Resulullah'ı aldattım diye seviniyordu belki. Ama onlar münafıklardı. Sahabe değillerdi. Onların tıyneti buydu zaten. Ama üç kişi vardı ki onlar Allah Resulü'nün yüreğine ok gibi batıyordu. Mürare, Ta'ab bin Malik ve Hilal. Efendimizin akabe arkadaşlarından Peygamberimizin şairlerinden, şiir oku da yüreğimiz ferahlasın dediği şairlerden, bu üçü derin yaraladı kendisini. Ordu tam Medine'den ayrılacağı zaman, ashabına döndü Peygamberimiz. ''Kardeşiniz, Ka'b bin Malik'i göremiyorum.'' dedi. Gözleri dostunu arıyordu. Ka'b bin Malik'in arkadaşlarından biri, ''Ya Resulallah.'' ''Ka'b dünyanın sevgisini aldandı da bizimle gelmekten kaçtı.'' dedi. Sanki onu suçluyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tahrik etmeye çalışıyordu. Talha bin Ubeydullah, ''Ey Allah'ın Resulü, vallahi ben bu kardeşin dediğine katılmıyorum. Ben Ka'b bin Malik'te Allah'a ve Resulüne karşı sevgiden başka bir şey görmedim. Belki bir mazeret olabilir.'' dedi. Efendimiz Aleyhisselam, yürüyün gidiyoruz dedi. Ve nihayet emir verildi ve Tebük'e doğru sefer başladı. Yüzlerce kilometre gidildi. Senenin en sıcak zamanlarıydı ve imkansızlıklar var. Su zaten kısıtlı, deve yeterli sayıda değil. Bazen bir deveye iki, bazen üç kişi nöbetleşebilmek zorundalar. Hayseme de savaşa katılmayanlardandı. Allah Resulü'nün acı dolu bakışları yüreğine ok gibi işlemişti. Düşünceler içinde kıvranırken etrafta dolaşan, Resulullah Tebük'e çıkmadan önce Medine'den şu şu kişileri sormuş sözlerini işitince yüreği dağlandı. Kendi kendine dedi ki, Allah'ın Resulü'nün gözleri beni de aramıştır. Hayseme, Allah seni iflah etsin. Medine'nin soğuk sularına, gölgeliklerine razı oldun. Allah'ın kainat güneşi, çöl kumlarında, ateşin altında yanarken, sen gölgeliklerde istirahat etmeyi hayat mı zannediyorsun? Yürü, dedi ve bir anda şeytanı sırt üstü yere çarptı, atına bindiği gibi yola düştü. Günlerden sonra Tebük seferine gidenlerin ardından yetişti. O sırada yolda olan Müslümanlar uzakta yıldırım hızıyla gelen bir atlı gördüler. Herkes başını geriye doğru çevirdi. Bu gelen kimdir acaba? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünde bir tebessüm. Kardeşiniz Hayseme olabilir bu dedi. Bu gelen at Hayseme'nin atına benziyor. Topluluk içerisinde söylenmeler devam ederken, Haysem'e geldi. Ya Resulallah, özür diliyorum dedi. Nefsim beni oyaladı. Gelmemeyi düşündüm. Sonra siz bu güneşte yol alırken, çoluğumla, çocuğumla, bir gölgelikte rahat rahat gölgelenmek benim imanımla izah edilemez bir durumdu. Düştüm peşine, geldim ya Resulallah. Geciktiğim için de özür dilerim dedi. Allah Resulü Aleyhisselam, kardeşine sarıldı, müjdeyi verdi. Müjdeler olsun sana Hayseme. Ne iyi ettin. Diğer tarafta Kahap radıyallahu an adeta diken üstünde. Günler geçiyor. Birçok haber geliyor. Şimdinin imkanları yok. Müslümanlar şehit edildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Ve bir sürü haber. Buna karşılık kimisi de Müslümanların galip geldiğini, bir iki güne kadar geleceklerini söylüyorlar. İşte bu haberler, Hazreti Kâb'ı mahvediyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yokluğunda etrafta fitne fesat dolaşmasın diye, hangi savaşa giderse gitsin hayatı boyunca, Medine'yi hangi ziyaret amacıyla terk ederse etsin, mutlaka gündüz öğle namazından önce Medine'ye girerdi. Ne olmuş, ne bitmişse kendisi birinci ağızdan anlatırdı herkese. Yani böylelikle yokluğunda kimse aslı olmayan sözlerle insanları tedirgin edemezdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ordusuyla birlikte ertesi gün gelecekleri haberini duyunca Hilal ve Mürare ile birlikte Kaab'da mahcup, mahzun beklemeye kondu. Hilal ve Mürare adlı iki erkek sahabi, Ka'b bin Malik'e göre daha yaşlıydı. Üçünün de sefere katılmamak için doğru dürüst bir mazereti yoktu aslında. Üstelik samimi Müslümanlardı üçü de. Diğer münafıklar gibi yalandan başı ağrıyanlardan, mazeret öne sürenlerden değildi. Ve nihayet tefler çalındı, karşılama yapıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelmişti. Diğer mücahitlerle beraber teşrif ettiler. Münafıklar yağmur gibi yağdılar hemen mescide. Hoş geldiniz efendim nasılsınız hoş geldiniz diyerek. Katılmayanlar belli mazeretler söylediler. Efendim bir bilseniz ne kadar işim vardı. Hanımım hastaydı ya da iyi ki gelmemişim. Sizi yalnız bıraktım üzgünüm ama diye başlayan onlarca mazeret. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm mazeretlerini dinledikten sonra bu insanların hepsini gönderdi. Kim geldi kim gittiyse Ka'b bin Malik radiyallahu an o gün mescide gelemedi. Saatler saatleri dakikalar saniyeleri kovaladı derler ya. Sonra dayanamadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Uzuruna çıktı Yaşlı iki sahabi olan Hilal ve Mürare Ey Allah'ın Resulü dediler Biz yaşlıydık Korktuk ve gelemedik Hatalıyız, suçluyuz İki cihan sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mübarek bakışları Cezalısınız der gibiydi Hilal ve Mürare radıyallahu an Gözyaşları içinde Kalkıp gittiler Ka'b bin Malik en arkada, sessizce Efendimizin önüne geldi. ''Efendim'' dedi. Lakin beklediği cevabı alamadı. Peygamberimiz başını öbür tarafa çevirdi. Bu defa Ka'b bin Malik, Efendimizin baktığı tarafa oturdu. Yine ''Ya Resulallah'' diye tekrarladı, mübarek yüzünü diğer tarafa çevirdi. Ka'b bin Malik, Anam babam yoluna kurban olsun. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun.'' dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başı önüne düşmüştü. ''Sevseydin gelirdin. Zorlu günlerimde dostumu yanımda görmek isterdim.'' der gibiydi sanki. Mahsundu. ''Niçin gelmedin Ka'ab?'' dedi. Ka'ab bin Malik, ''Allah'a yemin olsun ki, ben yalan konuşmak için veya güzel bir söz söylemek için diline kuvvet verilmiş bir adamım. Senin huzuruna gelip senden af alanların, sudan bahanelerle senin önünden sıvışıp kurtulanların aklına bile gelmeyecek ne mazeretler üretebilirim. Ne güzel sözler sayar dökerim. Ben şairim. Ben sana şiir okumuş biriyim. Ya Resulallah! ''Ama sana karşı yaptığım bu vefasızlıktan, seni bu uzun yolda, çileli zamanlarda yalnız bıraktığımdan dolayı öyle bir üzüntüm var ki ve öyle utanıyorum ki kendimden anlatamam. Zaten sana bugün yalan söylesem sen Allah'ın peygamberisin. Ortaya çıkacak bir ayet inecek. Ben de helak olurum diye ondan da korkuyorum.'' Sana bugün mazeret söyleyecek ne bir sözüm ne de bahanem var. İşin özü ben şu nefsime uydum ve gelmedim. Eğer kabul edersen özür dilemeye geldim. Sonra hüngür hüngür ağlamaya başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç ses vermedi. Ey Allah'ın Resulü hükmün nedir? deyince yine ses vermedi. Ey Allah'ın Resulü, beni affettin mi? Beni bağışladın mı? Yine ses yok. Kaab bin Malik, radyallahu an, ağlıya ağlıya odadan çıktı. Allah'ın Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem, bugünden itibaren Kaaba kimse selam vermesin buyurdu. Bu nasıl bir imtihandı? Ne kadar ağır bir işti? Ka'ab bin Malik beraber yürüdükleri Ebu Katade'nin yanına geldi. Dertleşmek için birilerini arıyor, İyi arkadaşlardı. Ebu Katade'ye selamun aleyküm kardeşim deyince Ebu Katade radiyallahu anh yüzünü başka tarafa çevirdi. Ka'ab Ebu Katade'nin elini tuttu. Kardeşim yüzüme niye bakmıyorsun? Gelirken yol boyunca beni gören diğer Müslümanlar da yüzünü çevirdi ne oluyor? Ebu Katade, Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Kap, peki Ebu Katade biz beraber büyüdük. Resulullah'ın akabe biatlarında beraber bulunduk. Hazreti Peygamberle Uhud'da beraber yürüdük. Bedir'de atlarımızı beraber koşturduk. Benim Allah'ı ve Resulünü sevdiğimi bilmiyor musun? diye sordu. Ebu Katade, eğer sevseydin gereğini yapardın. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Sen Allah'ı ve Resulünü ne kadar seviyorsun ben bilemem. Onları ne kadar sevdiğini dillerden dökülenler değil, bedenlerden dökülenler ispat eder dedi. Ka'b bin Malik olduğu yerde kaldı. Bir müddet sonra oradan ayrıldı. İşte düşünün, imtihanın böylesi. Medine'de tam kırk gün Yapa yalnız kaldı. Kimse konuşmuyor. Çünkü Emir büyük yerden artık ümidini kaybetmeye başladı. 40. gün hanımı geldi. Telaşla evdeki eşyalarını topluyor. Şaşırdı Kâp. Ey benim helalim, nikahım. Ne yapıyorsun sen? Hanımı Allah ve Resulü daha iyi bilir Kâp. Ben artık babamın evine gidiyorum dedi. ''Nasıl yani? Sen de mi beni terk ediyorsun?'' deyince, ''Evet, Resulullah söyledi.'' dedi hanımı. Ka'b bin Malik'in başı önüne düştü. ''Tamam.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediyse, ''Hemen git. Benden izinlisin, gidebilirsin. Ben ona karşı öyle ayıplıyım, öyle mahcubum ki.'' Ve böylelikle, o kırk birinci günde evde yapayalnız kaldı. On günde böyle geçti. Gece ağlıyor, gündüz ağlıyor. Bir deri bir kemik kalmış. Namazlarda tutuna tutuna mescide gidiyor, yanında duranlar yer değiştiriyor. Kağab'ın yanında kimse durmak istemiyor. Sanki vebalı gibi. Günler böylesine ağır imtihanla geçerken, Kağab bin Malik'e, Gassan Melik'i haber gönderdi. Haberleri almıştı. ''Sahibin dedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana eziyet ediyormuş duydum. Senin gibi değerli bir şair, bir sanat adamı, böyle horlanmayı hak etmiyor. Sen buraya gel.'' dedi. Ka'b bin Malik, mektubu okuduktan sonra, ''Bir fitne daha.'' dedi. Ben efendimize bu ihaneti bir kere yaptım. Dünyada zaten cehennemi elli gündür yaşıyorum diye söylendi. Ka'b bin Malik radiyallahu an, ağır imtihandaydı. Elli günün sonunda bir sabah namazı vaktinde Tevbe suresinin 117 ve 119. ayetleri indi. Bismillahirrahmanirrahim. Hani şu tevbeleri, Allah'ın emri gelene kadar geri bırakılan üç kişinin de tevbesini Allah kabul etti. Yeryüzü, bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmişti. Vicdanları kalplerini sıkıştırmıştı. Allah, tevbeleri kabul eden ve bağışlayandır. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve iyilerle, sadıklarla beraber olun. Bu ayetler geldiğinde sahabe-i kiram fırından çıkmış taptaze bir ekmeği kapmışçasına o sıralar açlıktan ölmek üzere olan bir deri bir kemik kalmış hilal, mürare ve kabın evine doğru koştular. Müjdeler olsun, kalkın, müjdeler olsun. Karanlıklar bitti, Allah sizin için göklerden ayet gönderdi. Sizin pişmanlığınız, yalnızlığınıza rağmen sabit durmanız, eşleriniz evlerinizi terk etmesine rağmen İslam'ı terk etmeyişiniz, Allah'ın öyle bir hoşuna gitti ki, Cebrail aleyhisselam sizin hatırınıza göklerden yere indi. Müjdeler olsun, kalkın kalkın diye bağırıyorlar. Ka'b bin Malik radiyallahu an bu müjdeyi aldı ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden de duymak istedi. Kendisine müjdeyi getiren kimseye bir tane olan gömleğini de verdi. Al dedi bu senin olsun. Vallahi şu müjdeye canımı bile verirdim ama bu mümkün değil. Koşa koşa Mescid-i Nebevi'ye vardı. Tam içeriye girecek adımları yavaşlayıp verdi. Bir anda Mahzun ve hüzünlü oldu. Günahı aklına geldi. Yavaşladı, utangaç bir edayla mescidin kapısına geldi. Mescidin kapısına gelince, Efendimizin kendisinden yüz çevirdiği günler aklına geldi. Elli gün boyunca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göz bebeklerine bakamamış, göz göze gelememişti. ''Acaba'' dedi, ''Beni görünce ne yapacak?'' Bu düşünceyle mescidin kapısına çekinerek oturuverdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine doğru bakarken kağab da başını kaldırdı. Efendimizin kendisine tebessümle baktığını, ellerini uzatarak gel buraya dediğini görünce çocuklar gibi sevindi, koşa koşa Efendimizin önüne kapandı. ''Anam babam yoluna kurban olsun ya Resulallah. Şu bir bakışına ne kadar muhtaçtım bilir misin? 50 gündür cehennemi yaşadım. Buyur ya Resulallah. Bundan sonra seni yalnız bırakmayacak. Uzun yollarda terk etmeyeceğim." dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeler olsun. Affolundunuz dedi. "Kaap ya Resulallah. Bu müjde senden mi yoksa Allahu Teala'dan mı?" deyince "Allah'tandır." buyurdu. İşte bu müşte, kıyamete kadar dünya durdukça bütün Müslümanlar okuyacak. Mukabele okuyanlar, Tevbe suresinin 117-119. ayetlerine geldiklerinde duracaklar. Kur'an dinleyenler de orada duracaklar. Zamanı bir kez daha sizin asrınıza döndürecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri okurken, Ka'ab, Allah'ım bu kadarcık kulluğun karşılığında kuluna bu kadar mı iltifat olur diye düşündü, bir kez daha mahcup oldu. Hilal ve Mürare, daha yaşlı oldukları için hanımları ellerinden tutmuş, bu iki yaşlı sahabiyi mescidin önüne getirmişti. Hilal ve Mürare, hani o üç kişinin tevbelerini Allah kabul etmişti ya, ayetini duyunca, Hüngür hüngür ağlayarak, ''Ya Resulallah, evet yaşlıydık ama gelmeliydik. Özür diliyoruz.'' dediler. ''Seni bir daha düşmanlarınla baş başa bırakmayacağız. Biz de seninle beraber olacağız.'' diyerek kapıdan içeri girdiler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onlara da bu müjdeyi getirdiğinde, sevinçten sadaka verdiler. Ka'b bin Malik, Göz yaşları içinde Ey Allah'ın Resulü dedi. Şu ayetin benim ve bu iki kardeşim için inmesi kıyamete kadar da her Müslüman bu ayeti okuduğunda bizim için dünyada bir kez daha dua mahiyetinde tevbe edilecek olması bize dünyada verilmiş en büyük ödüldür. Bunun karşılığında can verilmesi gerekiyorsa canımızı verelim. Ama ondan önce ben samimiyetimi göstermek adına malımın tamamını vakfettim. Her şey senindir ya Resulallah. Ben bu cezayı hak ettim ve tüm varlığımı sadaka olarak infak ettim. Hepsi Müslümanların, hepsi ihtiyacı olanların. Allah Resulü sünnetin muhteşem çizgisini göstererek Ka'b bin Malik'e döndü. Dedi ki sen çocuklarının rızkını ayır kalanını tasadduk et. Bu sözleri duyan Ka'b bin Malik, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, bir kez daha aşık oldu, bir kez daha hayran kaldı. Ya Resulallah, seninle her konuştuğumda, senin için yazdığım şiiri, bir kez daha zemme hatırlıyorum. Resulullah, bundan daha iyisine layık diyorum. Ben her şeyimi Allah yoluna vermek isterken, Çoluğumu çocuğumu düşünmezken bile, benim çoluğumu çocuğumu düşünen sensin. Anam babam bu yola kurban olsun dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, günahlar karşısında ümmetinin ümitsizliğe kapılmaması için, geçmiş kavimlerden örnekler veriyordu. Onlardan bir tanesi de, 99 kişiyi öldüren bir katildi. Bu vaka, İslam öncesi dönemdeki kavimlerdendi. O katil, acaba benim bağışlanma imkanım var mı? diyerek, bir çıkış yolu aradı. 99 kişiyi öldürmüştü. Döndü, dolaştı, nihayet bir rahibin kapısına vardı. Bu rahip, sen 99 kişiyi öldürmüşsün, bu af nasıl mümkün olabilir? dedi. Adam, demek dedi benim affım yok. 99 kişiyi öldürdüm, bir tane daha öldüreyim, yüz olsun ne fark eder dedi ve yüzüncü kişiyi de öldürdü. Ancak vicdanındaki rahatsızlığı bir türlü gideremiyordu. İçindeki hüzün, pişmanlık adamı bir türlü rahat bırakmadı ve o adam başka bir kapı aradı. O devirlerde yaşayan başka bir alimin kapısını çaldı nihayet. Ona da "Ben bu kadar bu kadar adam öldürdüm. Şunu şunu yaptım. Günahlarım var. Affedilme imkanım var mı?" Bu alim adama affedilebileceğini, Allahu Teala dilerse yüz kişiyi öldürmüş kimseyi bile bağışlayabileceğini, bunun Allah'a zor olmadığını anlattı. Adam o alimin kapısından mutlu bir şekilde çıktı. Bundan sonra tertemiz ve düzgün yaşamak üzere kendi kendine söz verdi. Artık iyi bir insan olacaktı. Memleketine doğru yol almış giderken, ecel anı geldi ve adam oracıkta öldü. Başka bir hadis-i şerifte buyrulduğuna göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ''Bir kimse vefat ettiğinde onun ruhu alınır.'' Eğer iyilerden bir kimse ise, gökyüzündeki meleklere çok güzel bir koku yayılır ve melekler onu selamlar. Eğer o kimse, ömrünü boşa harcamış, günahlarla, haramlarla, hırsızlıklarla, zulümlerle geçirmiş kötü bir insansa, onun ruhu Allah'ın huzuruna arz edilmeden evvel, semaları çirkin bir koku kaplar ve gök ehli, ''Kim bu kötü insan?'' diyerek ona lanet eder. Aynen bu hadiste buyrulduğu gibi, o yüz kişiyi öldüren ve tevbe eden adam öldüğünde görevli melekler geldi. Rahmet melekleri dedi ki, ''E bu adam tevbe etmişti. Biz bunu alıp Allah'a arz edeceğiz. Cennetlerden bir cennete koyacağız.'' Azap melekleri de, ''Hayır, bu adam yüz kişiyi öldürmüş bir katildir.'' Bunun önce cehenneme gitmesi gerekir dediler. Durum Allahu Teala'ya zaten ayandı. Her şey bilen Rabbimiz Celle Celalhu ölçün bakalım. Adamın tevbe ettiği yerden geldiği yol tevbe ettiği yere mi yakın yoksa köyüne mi yakın? Tevbe ettiği yere yakınsa cennete götürün. Eğer günah işlediği köyüne daha yakınsa cehenneme götürün buyurdu. Melekler iki tarafı da ölçtüler. Aslında adamın öldüğü yer, günah işlediği yere yakındı. Ama Allah Celle Celaluhu, onun cennete gitmesini murat ettiği için, yer dürüldü ve mesafe, adamın tevbe ettiği yere daha yakın geldi. Tevbeye yakın olduğu için, adamı cennete götürdüler. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı bu hatıra, ümmetine haber verdiği bu örnek ashabın af ve tevbe konusunda ısrarlı ve ümit var olması gerektiğini onlara bir kez daha hatırlattı. Yalnız burada bir ölçü vardı. Her kişinin tevbesinin kabul edileceği belli değildi. Buna güvenerek nasıl olsa yüz kişiyi öldüren bir insan affedilmiş. Benim en azından bir katliamım yok. Şu günahım var. Nasıl olsa ben de affedilirim demek büyük bir yanlış ve şeytanın tuzağıdır. Affetmek veya kahretmek Allahu Teala'dandır. <Gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Cehil'den sonra en çok çile çektiren Ukbe bin Ebu Muayt'tı. Bir gün Efendimiz aleyhisselam, Kabe'nin avlusunda ibadet ediyorlar. Etraf kalabalık. Müşrikler şer üçgenini toplamışlar. Bugün acaba onunla nasıl alay ederiz? Onu kim rezil eder diye düşünüyorlar. Ukbe ayağa kalktı. Ben dedi, ona öyle bir mahcupluk vereceğim ki, öyle utanacak ki, buralarda dolaşamayacak bile. Sonrasında hemen işe koyuldu. Yeni kesilmiş bir devenin işkembesini aldı. O sırada ibadet eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine döktü. Allah'ın Resulüne kahkahalarla güldüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzüldü, incindi. Ve hiçbir şey demeden evine gitti. Hazreti Fatıma annemiz o zamanlar daha küçük, 9-10 yaşlarında. Babasının o halini gördü. Eyvah dedi, canım babam, sana bunu kimler yaptı? Ve üzerindeki o deve işkembelerini temizledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu büyük terbiyesizlik karşısında beddua etmedi. Daha önceki dualarında olduğu gibi, yine onların zürriyetinden, Müslümanların çıkacağını belki Allahu Teala ona bildirmişti. Öyle de oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine o deve işkembesini döken o adamın kızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir gün kapısına gelecekti. Ben de Müslüman olmak istiyorum diyecekti. İşte o annemiz Ümmü Gülsüm binti Ukbeydi. Yani Ukbe'nin kızı. Mekke'de kahraman kadınlar vardı. Onlardan biri. O kadar kötü bir adamın kızının Müslüman olması Müslümanlar için çok güzel bir haberdi. Ancak bu hanım Müslüman olduktan sonra Mekke'de kalmış, Medine'ye gidememiş, hicret edememişti. Çünkü Hudeybiye anlaşmasına dayanılarak Mekke'den kaçan Müslümanlar Mekkelilere geri gönderilecek, Medine'den Mekke'ye gidenlerse iade edilmeyecekti. Hazreti Ömer radıyallahu an anlaşmanın bu maddesine itiraz etmişti. Ya Resulallah biz onlardan niye daha aşağı davranıyoruz? Onlar bizimkini biz onlarınkini teslim etsek bu adaletli bir anlaşma olurdu. Neden taviz veriyoruz deyince efendimiz Ya Ömer sessiz dur diye karşılık verdi. Peygamberimiz anlatmak istiyordu ki hiç kimse Medine'ye gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme görüp yeniden müşriklerin arasına zaten katılmaz, gitmez. Ama onlar arasında baskı, zulüm, şiddet, karışıklık, adaletsizlik baş gösterdiği için kaçanların ardı arkası kesilmeyecekti. İşte bu yüzden Mekke'den kaçanları geri verin diye baskı kuruyorlardı. Anlaşmanın maddesi cinsiyet ayrımı yapılmadan konmuştu. Yani kadınlar için özel bir madde yoktu. Bir gün Mekke'den Medine'ye Ebu Cendel geldi. Radiyallahu anh. Allah'ın Resulü Ebu Cendel'e gideceksin dedi. Ebu Cendel, ya Resulallah ben sana inanmışken beni bunlara teslim edip ölüme mi gönderiyorsun? Efendimiz, sabredersen Allah seni ödüllendirecek buyurdu. Ebu Cendel bir erkekti zorda kaldığı zaman, kendini korumasını sağlayabilirdi. Ama asıl korumaya, Allah'ın rahmet kanatlarına muhtaç olanlar, Ümmü Gülsüm gibi hanım sahabilerdi. Mekke'deki zulümlere dayanamayan Ümmü Gülsüm, radiyallahu anha, Allah'ın Resulüne geldi. Ya Resulallah! Çok işkence ediyorlar, hakaret ediyorlar. Sana geldim, Müslümanların, ''Kardeşlerimin olduğu yere geldim. Ne olur beni göndermeyin.'' dedi. Aradan bir zaman geçince, Ümmü Gülsüm'ün iki erkek kardeşi geldi. ''Anlaşma maddesini hatırlatırım size. Kız kardeşimizi bize iade edeceksiniz. Onda bizim velayet hakkımız var. O bize bağlı.'' dediler. O dönem, Mekke'de kadın, bağımsız bir insan sayılmıyordu. Bir kadının en yakın akrabası, o kadının sahibi sayılıyordu. İşte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mümtehine suresinin 10. ayetiyle bu bozuk ve çürük anlayışı kaldırmak için kadının da bir insan, bir kişilik olduğunu gösterdi. Allahu Teala şöyle buyuruyordu. Ey, Ey iman, iman, edenler, iman edenler! Mü'min kadınlar hicret ederek size gelirlerse, size gelirlerse onları, onları imtihan, imtihan edin. edin. Allah onların imanını daha iyi bilir. Fakat siz de onların imanlarından emin olursanız, artık onları kafirlere göndermeyin. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmü Gülsüm'e dedi ki, Ey Ümmü Gülsüm, sen bu hicreti niçin yaptın? Bu hicretinden kasıt Allah'a ve Resulüne sığınmak mı, yoksa dünyevi bir dert için mi? Cevaplarını aldıktan sonra kardeşlerine, ''Bugünden itibaren sizin bu kadın üzerinde velayet hakkınız yoktur.'' dedi ve onları geri gönderdi. Zaten başta Allahu Teala her yarattığı gibi onların himayesini üstüne alıyordu. ''Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bundan Ondan sonra, sonra Müslüman, Müslüman kadınlar sana, sana gelirlerse, gelirlerse onlara, onlara sor. sor, eğer... eğer Allah rızası için hicret ettilerse, bütün Mekkeliler ayağa kalksa bile, bir kadın için ordunu topla, ama onu asla onlara teslim etme buyurdu. Allahu Teala, Ümmü Gülsüm adındaki sahabe annemiz için ayetini göndermiş ve bu kadının hatırına Cebrail aleyhisselam göklerden, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna inmişti Allah Allahu Teala cümlesinden razı olsun onların yolundan gitmeyi bizlere de nasip buyursun Selam olsun söyledikleriyle yaptıkları bir olanlara Selam olsun o affa uğrayanlara Affa uğrayanlar 2. Bölüm Sonu